Bismillahirrahmanirrahim Kaşi Suresi Bu surede Mekki surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden yediye kadar Her şeyi sarıp kaplayacak olanın haberi sana geldi mi? Yüzler vardır ki o gün zillete bölünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüştür. Kızgın bir ateşe girerler. Kızgın bir kaynaktan içirilecektirler. Kötü kokulu, kuru bir dikenden başka yiyecekleri yoktur. O ne semirtir ne de açlığı giderir. Her şeyi büyüyen anlamına gelen aşiye kelimesi, kıyametin isimlerinden bir isimdir kardeşlerim. Yüzler vardır ki o gün zillete dönülmüş, zelildir, hordur. Yüzler vardır o gün huşaha gider ama yaptığı kendisine yarar sağlamaz. Çok iş yapmışlar, bitkin düşmüşler, en sonunda kıyamet günü kızgın ateşe yaslanmışlardır. Kızgın bir kaynaktan içilir. Sıcaklığı ve kaynaması son dereceye varmış bir kaynaktan. Kötü kokulu, kuru bir dikemden başka yiyecekleri yoktur. O ne semirttir, ne de gider. Onunla hiçbir maksat elde edilmez. Hiçbir yasaktan korunulmaz. Sekizden on altıya kadar Yüzler de vardır ki o gün parıl parıl Çalıştıklarından hoşnuttur, yüksek bir cennettedir, orada boş bir laf işitmezler, orada akan bir pınar var, orada yüksek tahtlar, yerleştirilmiş kaseler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş saçaklı kanlar vardır. Rabbimiz Sıbran'ı Kuvveti Ali, şakilerin durumunu belirttikten sonra, hatiyarların zikrine baş, başlıyor ve diyor ki yüzler vardır parıl parıldır. Kıyamet günü öyle yüzler vardır ki nimet onların görüntüsünden anlaşılır. Onlar kendi gayretleriyle bu nimetleri elde etmişlerdir. Bırılıyor. Ve Rabbimiz Fahna onların cennette boş ve anlamsız hiçbir söz duyamayacağını, pınarların yanında oturduklarını, koca koca tahtlarda oturduklarını, kaselerden içtiklerini, seçilmiş saçaklı hallarda oturduklarını söyler. 17'den 26'ya kadar onlar deveye bakmazlar mı nasıl yaratılmış Göğe de nasıl yükseltilmiş, dağlara da nasıl dikilmiş, yere de nasıl yayılmış, öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğütçüsün. Onların üzerine zor kullanıcı değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve küfrederse, Allah onu en büyük azapla azaplandırır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra hesaplarını görmekte muhakkak bize düşer. Rabbimiz subhan kuvvet Teala kullarına yüce kudretine dalalet eden yaratıklarına ibretle bakmalarını emrediyor. Ve deveye bakmazlar mı nasıl yaratılmış? Deve yaratılışı garip, birleşimi acayip bir yaratıktır. Son derece güçlü, kuvvetli, Buna rağmen de ağır yükleri taşımak için yumuşak başlıdır. Zayıf ve küçük bir kılavuzun peşinde sürüklenir. Eti yenir, yününden yararlanılır, sütü içilir. Deveye dikkat çekilmesinin sebebi, Arapların hayvanlarının çoğunlukla deve olması nedeniyledir. Ve daha sonra Rabbimiz göğe, dağlara ve yere dikkat çekerek Onların nasıl yükseldiğini, nasıl dikildiğini, nasıl yayıldığını görün ve ibret alın diyor. Evet. Allah ve teala hakkıyla yerli yerinde bunu anlayanlardan eylesin. Rabbimizin verdiği öğütü dinleyen, hayatına geçiren ve karşılığında cennete giren kulların arasına bizlere de katıldı elhamdülillah hep